Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar hepinize günaydın bir kez daha. Soğuk bir Ankara sabahında, titreyen küçücük elleriyle Modern Sabahlar ekibi mikrofon başında. Hoş geldiniz efendim. Siz ah, hoş anladım. bulduk. Mikrofonlar buz tutmuş diye <gülüyor> altını ateş yapıp <gülüyor> açtığımız iyi oldu. Ha, Aa, i̇yi ki apışarımıza <gülüyor> soktuk. Titremiyor ellerimiz artık. Ben i̇yi yani oldum. o yani apışarısına mikrofon sokma fikrine biraz karşıydım ama. Soru o kadar etmemeye başladım. Yok ya yani. Valla şeklimiz şemalimiz değişti ya. Ben evde de gayri ihtiyari sürekli öyle oturmaya başladım ya. Valla mahcup oluyorum. Ne yapıyorsun falan diyorlar. Isınmaya çalışıyorum ne çok, yapayım? Çok normal evet. bir soru yani yadırgamamak lazım ne yapıyorsun diye soranı. Yani çünkü sizecik yerde de öyle son. oturuyoruz. Neyse yavaş yavaş ısınacağız inşallah şu mikrofonlarda. Hollaya hollaya hollaya hollaya oh. Birbirimizi öfeleye öfeleye bu kışı da atlatacağız çocuklar. Evet. Bu kışı da ne kışlar atlattık biz. Bu kış mı bize affedersiniz şey yapacak. Bu kış <gülüyor> bitmeyecekmiş diyorlar. Bu diyor kış ben. bize koymaz. Yani için. insanları şöyle bir silkeleyelim. Dünya çünkü buzul devrine giriyor. En baştan biz bir silkeleyelim diye bu sene Haziran'a kadar böyleymiş. Esas zaten Mart başında şey olacak. Esas o zaman esas gelecek. zaman demiş doğru esas demiş. Esas silkeleme o zaman başlayacak çünkü insanlar hala yavaş isim, yavaş diyoruz ya yavaş yavaş ısınacak diyen adamlar bir hayal kırıklığı soğuk bir ruhsal çöküntü üstüne donma ve daha güzel bir dünya için zaten o silkelenenleri yakacaklarmış öyle ısınacakmış. <gülüyor> soğuk İyi havalar. Onlar. Senin teorine göre soğuk havalar kurban istiyor. Vallahi bir şeyler istiyorlar. Vallahi bir, Oktay, ne günah işledik bilmiyoruz ama. Doğal seleksiyon mu diyeyim ne diyeyim yani. Bu kışı atlatana... Rahatlayacak mı ondan sonra? Diye biraz selekte ettik. <gülüyor> Değil, rahatlayacak mı ondan sonra? Soğuk biraz biraz çok, ısınalım çocuklar. Çok, çok güçlü bir gelecek bizi bekliyor gibi geliyor bana. Yani bizim çocuklarımız bu havalarda falan donla gömlekle gezecekler. Biz tabii biraz sıkıntısını çekeceğiz bir, ama yarınlarımız için elbette ki. Yarın... Böyle bir havaya çocuk getirmek istemiyorum demiş. Vallahi sen istediğin kadar düşünme. Küresel ısınma mı sizce güzel... ...yoksa buzul devrine dönüş mü? Tercihinizi nasıl kullanırdınız? Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle olsa buzul Bir devri... Bir tanesini seçmek zorunda mısın? Lütfen. Evet. Şimdi age gibi olsa... ...tamam mı? Efendime söyleyeyim... ...her tarafta böyle... ...efendime söyleyeyim... ...işte... ...kayak yapma imkanımız... ...board yapma imkanımız olsa... ...böyle şık ama ışık ışık... ...ışıl ışıl... ...böyle kapalı hava değil... Öyle bir şey olsa. Herkes şıkır şıkır giyinse falan. En güzel şey hava kayakçılar için güneş var. Güneş var. Tar var. Tar var. Ama pırıl ortalık o mu? Ha, ama pırıl işte o en güzel. O güneş aydınlatıyor eritmiyor. Eritmiyor. eritmiyor. Gö Gözde şey yapar mı o ya. Bir iki gün yaşadık onu. Hakikaten kısa sürede... Göze etkili. zarar olan Göze, göze zarar. zarar. Göze zarar. Onun da en büyük dezavantajı göze zarar olması. Öyleyse kışı seçeceğim. Yok ama başka türlü ise tabii ki küresel ısınmaya şu anda hastasıyım ben. Küresel ısınma daha bir şey galiba ya. Buzul devrine göre daha bir süründürüyor. Buzulda yani uyursun. Tatlı bir tabii uyku ki. gelir. Bir şey olur. Bir, bir Sıcak havada gider. uyuyamazsın. Sıcak da. havada uyuyamazsın çünkü. Dışarı çıkamazsın. Orada da klima varsın var. Sadece yani o yüzden galiba buzul. <gülüyor> evet, biz buzulu benim. seçtik. Buzuldan yana. O zaman donun ve ölün. <gülüyor> sizi <yakıy> Ama <gülüyor> işte, donunca sizi yarıp içinize gireceğim. Keşke da. buzul olsa Öyle, Yaşadığımız hı. şey buzul değil ki kuru, kuru soğuk. Süründüğüm bir soğuk var yani. Kuru soğuk dediğimiz şey. Ay vallahi burnumu hava çektiğim zaman dışarıda resmen rahatsız oluyorum. Ben i̇çi böyle şey şey oluyor. Nefes almaya pişman olur mu insan? Ya vallahi pişman oldum. Hollanda'dan bir haber var. Yapay et yapılmış. Duydunuz mu onu? Sentetik et diye. Dana i̇lk, mı kuzu mu? İlk et. Dana. Ay çok. Dana biraz sert olur. Tamam ama neyse artık onu et, alışmayan bileceğiz. Alışmayanı cırcır eder diyebiliyoruz. Ya zaten daha şey yapılmamış yani hamburger. Soya kıyması gibi bir şey mi bu? Yok ya aynı. ya kök bir hücreden cidden. yapılmış. Gönül, hmm. Gönüllü belli değil. E, donör Donör dediğimiz e, bir danadan mı bahsediyoruz? Yok Damar donör e, nasıl, Neden yapılıyor o zaman Oktay? Sentetik Sentetik dedin de birisi bir şey verecek ki herhalde bir danadan... Tabii tabii donör, donör dediğimiz dananın hangi dana olduğu belli değil. Ha, hangi dana olduğu belli değil. Holstein diye tahmin ediyorum ben. Ne güzel. Ee, ne bu? Maalesef Üniversitesi Fizyoloji Başkanı Post kök hücre yoluyla şimdilik 3 cm uzunluğunda 1,5 cm kalınlığında ve rengi pembe ile sarı arası bir et ürettiği... Yavaş yavaş demiş. tutturacaklar bir anda rengini de tutturmaları mümkün değil tabii ki. Ondan sonra kendinden terbiyeli bir hayvan yetiştirseler ne güzel olur. Mis gibi. Evet, böyle nasıl diyeyim? Geceden marine soğanlı zeytinyağında. Balığın içine biraz da şey kekik geni kat. Kekik sonra da konur Egeciğim. Kaç defa ama geninde buna... olursa o zaman işte genelde kekik var. onun hmm. kokusu çıkar. Ha, bir ünlü tadacakmış. O ünlü kim olacak diye. Sanki et hazır da et Ekim ayına kadar hazırlanacak. Orada lokma var ya 3'e Üç, 1,5 bile Tabakta bırakılacak eti üretmişler. Daha şimdi ünlü olacak Sarı sarı etlerin ne Daha hat. bir şey yok ya zaten ortada. Daha Ekim ayında ancak bir porsiyon olur bu demiş. Araştırmacı. Büyüyor, büyüyor mu? Bilim insanı. He? Durduğu yerde büyüyor mu? Yok ona bakıyorlar ya. Şey gibi düşün yani. Pamuğa mı sarıyorlar? Ne yapıyorlar artık? O tipi e, çalışma var üzerinde. Rıspanak yatağında büyütüyorlar. <gülüyor> e, 250 bin... E, civarı bir şey olacak. Neye? Kilosu. Yuh! Euro olarak. Yok maliyeti ya. Kilosu da değil. Daha e, doğru, maliyeti de değil Bu alış fiyatı diye düşünün. Komple dana mı? O da pahalı. 250 bine dana mı olur ya? Üst hamburger ya. Hamburger fiyatı veriyorum ben sana. İlk deneysel hamburger. Sentetik hamburger. Ha ilk hamburgerimiz. Yani İl... 500-580 bin lira civarında bir şeyi varmış. İkincinin maliyeti birazcık hemen düşüyor. 200 bin euroya düşüyor. Yani... Yavaş yavaş. ...beş bininci falan... ...baya bir uygun fiyata gelecek... ...öyle yani birinci, ikinci değil evet... <gülüyor> ...biraz yavaş. daha yeriz yani... ...yavaş yavaş... ...tüp burger... ...yapılabilecek esprilerdir. <gülüyor> Tüp burger ihtiyacı... Keşke gazetelerimiz öyle olsaydı ya... ...bu konuyla ilgili yapılabilecek <gülüyor> espriler aşağıdadır. Ya da keşke bir gün önceden versen... ...mesela konu başlığında herkes esprisimiz... <gülüyor> ...tüp burgerler... Yani. ...tüp burgerin icadını hayvan hakları anladığı... ...büyük bir gelişme olarak nitelilmiş. Ee, bir tartışma var yani bu konuda... ...frankenstein tarzı tipi bir yemek mi... ...geleceğin glası mı bu... ...sentetik et nasıl olacak... E, diyenler var bir de e, son derece arkasında izleyenler var. Ta ortada bir şey yok yani neyin arkasında Şu neyin benim karşısında onu bilmiyoruz. Eleştirdiğim tek nokta pahalı olması. Onu bir toparlasınlar, soframıza getirsinler. O yavaş yavaş. Ondan olur. sonra yiyip karar vereceğiz. Çiftlik hayvanları biliyorsunuz, e, hayvancılığın küresel ısınmaya da bir etkisi olduğu düşünülse, de bu sentetik etin e, tarafında bir yandan da. Şevreci, Sadece yani hayvan, hayvan hakları. Hayvan haklarından ziyade bir dananın bir kilo et için dünya kadar su kullanılıyor evet, falan öyle filan. Öyle şey de var. Öyle e, duyarlılıkları da var. Ama mis gibi susuz üretilmiş et önüne gelirse yer adam. Nasıl? Topraksız tarıma nasıl bir ayrı ha? sempatiyle bakıyoruz? Tabii ki. Susuz eti. Yani, et, et kendi sulu sulu olacak. Tabii, tabii. Ne kadar güzel. Yani. Hazırlanışı çoksuzluğu. Dünya... Dünyaca ünlü bir şef yapacakmış bu arada bu. Gordon şey. Ramsay tabii ki dünyaca ünlü şefimiz. Bir de o çöpe, çöpe döküyor ya. Beğenmedi Vallahi diyor, beğenmedi. Bu nasıl ya orada? O zaman girişirler işte. O yarışmacılar kırarlan. toplanıp girişir ona. Ben sana söyleyeyim. 250 bin euroluk eti zor atarsın çöpe. Hmm. Ve tabakta da bırakamazsın bir ünlü şef yapacak bir ünlü şef ee, tadacak kişi de tadacakmış. tadacak ama ne güzel ne kadar güzel mutlu bir gelecek bizde 2050'de falan çıkacakmış ya 2050'de baya çoluğumuz soframıza göre rahat rahat yiyecekler gibi geliyor e, şimdiden afiyet olsun teşekkürler lütfen sası olur gibi geliyor bana ya bilmiyorum ama senti ya da ilki ilkini yine bir ünlü tatsın da e, sonra yavaş yavaş herhalde düzedir ya bilmiyorum bir bir şey oldu bu. 250. Geç bile kaldılar bence. He? Suni deri yaptılar. E peki bu suni, suni derinin deri altındaki yapıldı. Kösele etini ne yapmalılar? Suni kösele yapıldı. Neden bunların... Suni kürk var. Suni... Hayvanın her tarafını yaptılar suni. Etini yapamadılar bir tek. Suni kokoreç. Suni kokoreç de bak. Atacağım çay atacağım. Bu i̇şte onu çok güzel, kolay güzel. yaparlar. Güzel fikir. Güzel bildiğin fikir. şeyi ne derler? Serum lastiğine. Hmm. Kekik. Baharat. sarolu. Sevgi dinçler, kekikli her şeyi yiyebilirim Evet, güzel oldu. Başka? <gülüyor> başka? Başka? Başka ne, ne isbirler var? var? Şöyle tüp, bir bakıyoruz. <gülüyor> yaptık çünkü. <gülüyor> tüp burger. Ee, bakalım Osmanlı sultanına kiracı oldu kim? Osmanlı sultanına kiracı oldu. Ee, İngiliz şarkıcı Adel de bizim. E, kiracımız olmadığı en sonunda sağladık. 6 Grammy'li İngiliz şarkıcı Osmanlı torunu Ayşe Hanım'ın Ayşe Gülnev Sultan'ın kiracısı oldu. Geçti Bu kadar bir hala ev alamıyor mu? Ya? Alamıyoruz demiş. Tutumlu olmamız lazım demiş. Çünkü demiş 5 sene müzik yapmayacağım demiş. Doğru. Yavaş yavaş demiş. E, Londra'daki 10 adalı malikanesine Ayşe Hanım'ın malikanesine e, aylık olarak 15 bin sterliğine kiralamış. 42, onu şey demiş yani, kızım o kadar para vereceğini git Biraz kredi çek. Biraz kredi çek. Ödedikçe ev sahibi olacaksın. Boşa giden para sonuçta değil mi kira? Ee, neyse e, Ayşe Hanım'ın kiracısına hayırlı olsun diyoruz. meşgul haberlerini ilerleyen günlerde vermeye kim kimin kiracısı oldu. çok yani hem müzik haberi verdin, hem evet. bizim çok ilgilendiğimiz aristokrasi haberini verdin. Hem de meşgul haberi verdim. Daha ne olacak? Hem de kiracıları da ev sahibi olmaya teşvik, teşvik ettim. Ben, ben bu, e ben daha ne yapayım? Buna da tüp haber diyorum yani. ben. Çünkü hap haber hap haber <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Egecim çok teşekkür Ay. ediyorum O zaman bir başka haberle devam edelim isterseniz Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Düzenlenen huzur toplantısında e, Suça meyilli çocuklara ne yapabiliriz Diye bir, böyle bir toplantı yapıldı Sonuçta huzurumuz bizim her şeyimiz Doğru biz. evet Dumlupunar İlköğretim Okulu Müdürü de ismini vermeyeyim e, Şöyle bir fikirle gelmiş Emniyette suçluların kanını alıp generate'tası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yok edilsin. Yürümeden daha diye böyle bir fikirle gelmiş. Hızlandırtırmadan mı bahsediyor? Vallahi yok edilsin deyince şimdi hazır e... yürümeden deyince ben kimi? <gülüyor> şey <yaptığı> da... <gülüyor> çocuklardan bahsediyor. Ondan bahsediyor, değil mi? Sinirlerim bozuldu biraz. Yani sinir de, bozukluğu da değil de Şimdi bu beyefendiye gidip faşizm böyle bir şey san Ne alakası var ya biz burada vatanın milletin şey tabii i̇şte tabii. bu tam dediğim faşizme gidiyor Aa, Ne alakası var gen diyoruz falan diyerek Gen olmaz. diyoruz bilimsel diyoruz Ondan sonra suçluların kanı alınsın diyor Geri, geri zekalı hafif kalır Değil mi Yok yani faşist demek lazım Onu Anlamaz da ondan diyorum ya, ne ne alakası var? ya sadece faşiste bu açıklanır değil. mı yalnız Egeciğim ya sen de ne kadar nezih bir adam oldun ya. Oktay'ın bile ne kadar nezih adamdı sana on kat nezih. Anlamaz, anlamaz. Anlamaz diyorsun, <gülüyor> diyorsun Oktay'cığım. O bile geri zekalı dedi. Ben senden daha ne bileyim şöyle oturaklı... ...şöyle insanın ağzını doldura doldura bir şey bekliyordum. Şimdi şöyle Neyse bir onu teneffüsle ederiz artık. Durum da var. Birisinin geri zekalı olduğunu sadece bir kişi anlamaz. Herkes, Herkes anlar. Şöyle Herkes dinledilerse orada değerli konuşmacı. Gerizekalı da bu falan diye dinledilerse gerizekalı diyebiliriz. Mesela geçenlerde biz ağız dolusu kime dedik? Kaptan'a kaptan dedi. İtalyan kaptan. Kogayman kaptan diye geçiyor Ama burada işte bu düşünce birisi fark etmezse beyefendi lütfen faşizme gidiyor lütfen çevirin demezse dinleyenler de şey diye dinliyor. Doğru aslında orada kanı bozukları yavaş yavaş temizlemek lazım aramızda. Kanı düzgünü değil mi? Adam, ya şöyle de bir adam şey var. haklı. Çok geri zekalı da çok iyimser bir tablo çizdin. Yani mesela geri zekalı bir adam konuşurken... ...çevresindekiler de geri zekalıysa... ...sen geri zekalı bu falan filan demezler. O yüzden mesela bir faşist bir adam konuşurken... ...çevresindekiler de ona faşizm gibi gelmiyorsa... ...bu faşiste gidiyor. bak dikkat edin falan... ...yo ne alakası var falan derler. Yani, yani iyimser tabloda çizdiği için sen... ...sana öyle geldi ama doğru. Ama ikisini de anlamaz ya bu adam yüzüne karşı bir şey desen. Ama faşizmin öyle bir tehlikesi var. faşizmin sinsi sinsi geliyor. Gerizekalı gösteri gösteri geliyor da. Dur şu suyu da iteyim. yapar anlarsın başka şeyini de anlarsın da. Doğru. Faşizm böyle bir... Doğru aslında doğru. Kanı bozuklar temizlensin. Bu da denenebilir diye. Gelinden utanan çıkmasın aramıza falan diye böyle şey bu Gerçi zaten pek bir gizli tarafı kalmamış bu arka... Bu arka adamın diyelim. Arkadaş dilim varmadı. E, yaptığı açıklamada yani. Öyle de bir şey var. Gizliden gizliye değil. Hayır. E, değişik bir konuyla bilmemem evet, onu gibi düştüm. Adel'in yani. kiraya çıkmasından sonra <gülüyor> verdiğin bu haberden dolayı sana yılın Tüp Haber ödülünü veriyorum. <gülüyor> Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bunu hazırlamıştım. Üç aydır bekletiyordum. Kim alacak bu ödülü diye. Tüp Haber ödülü hayır Tüp Haber ya, ödülünü. Nihayet ya. O benim çünkü nasıl var ya. Bu sene çok istiyordum. Geçen sene hep içimde kalmıştı. Ya bu Tüp Haber'den ben niye hiç alamıyorum diye. Bu seneki ödülü ...benim nezdinde sizlerle paylaşmayı... ...sizlere adediyorum ben... yo atfediyorum... ...bir şey yapacağım ama tam ne yapacağımı... ...onu bir daha sonra... <gülüyor> sevk, ...sevk ediyorum... <gülüyor> ...Vicahiye çevirebilir çevirebilirim isterseniz... ...ya yani o derece... ...o zaman ben de yayını bir üst mahkemeye taşıyorum modern. Modern Sabahlar... Modern sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 8. 47. 30 saatimiz bu güzel salı sabahında. Tüp haberlerle karşınızdayız Bursunlar. Tüp haberler... Ee, Oktay, bir tüp haber de senden alalım. Tüp haber vereyim ya aslında bu e, hani sentetik et, kök hücreden sığır eti. Ee, üretilme haberini verdik ya onun arkasına yapıştıracaktık da araya haber girdi. <gülüyor> ee, başka bir araştırma yine yemek dünyası ile ilgili. Kahvaltıda bir dilim pasta yenmesi sonucuyla e, daha doğrusu pasta yenmesi yöntemiyle 8 ayda 20 kilo verilmiş İsrail'de yapılan bir araştırmada. Yani sadece bir dilim pasta yiyorsunuz sabah kahvaltısında. Hocam, gün boyunca gün boyunca da bir bizon mu? Gün boyunca yağsız bir bizon çok ideolojik düşünüyorsun çok soru soruyorsun bana ben sana diyorum ki kahvaltıda bir dilim pasta yiyorsun hocam ben o... mantıklı bir soru Tabii. sormak buyur, istiyorum buyur neli pasta yiyoruz ee, bakıyorum 193 teşekkürler sağ ol denek üzerinde yapılan araştırma bir dilim pasta yiyorsun neli yersen ye fark etmez yaş pasta bu hani bir küçük, küçük şeyler hmm. var ya, hmm. e, mozaik küçük, küçük. Yok ya mozaik, mozaik değil. değil Alman, Alman iki tane şey oluyor da. Alman, Alman pasta. Mekik. Mekik değil ya. İki tane arasında böyle şey krema gibi bir şey üstü siyah kaplı oluyor. Alman pasta. değil. Alman var. değil ya. O böyle küçük küçüğü de oluyor onun. Böyle bir büyük oluyor da. Evet. Küçüğü de oluyor ya. Kestaneli pasta. Kestan. Mı? Değil abi. Yaş pasta değil. Kestaneli pasta değil ya. Onun özel bir adı var. Milföy de değil de. Milföy işte. Ay -köre mi Hayçödem değil. Böyle pasta gibi ya. Ee, ...neydi ya onun... Ee... Ekler mi? Ek... Ekler ekler, ya, evet ekler. Ya, ekler O değil ama işte. O değil. Yaş pasta yiyorduk. Yaş normal pasta yiyorsa... demiş. O bütün yediklerini yakıyormuş zaten. Sabahtan yakıyormuşsun. Yakmaz mı Ege'ciğim yakmaz mı? Şimdi araş... hmm. araştırmada bir gruba sabahları 600 kalori değerinde kek, pasta, çikolata gibi tattılar... Diğer gruba da 300 kalori değerine zeytin peynir. Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler verilmiş. Bazılarına da salam ekmek verilmiş. Onlar sorun çıkarmışlar. Onlara verilmemiş hatta onlar <gülüyor> Arkadaşlar çıkarmış. diye bağırıyorlarmış bir tanesi. Hepimizin kumanyası aynı olmayabilir. İlk Olur, gruptakiler yani? 4 ha. ayın sonunda kilo verirken diğer gruptakiler kilo almaya başlamışlar. Üçüncü grup olan salam ekmekçilerse <gülüyor> bayağı aynı. iyi yedik. Bugün de bayağı iyi yedik Direk kalkmışlar. Hangi grup kilo almaya başlamış? Normal kahvaltı yapanlar. Normal karbonhidratla şey ha. yapanlar. Diğer büyük ihtimalle öğle ve akşam yedikleri şeyler aynı bu gruplar. Evet. Yani böyle tahmin Tablet ediyorum. Dot. 90 kilo ağırlığında bir kişi bu yöntemle 8 ay sonunda 20 kilo vermiş. Yine ipliğe döndürmüşler adam ya. 90 kilodan 70 kiloya indirilir mi ya? Ya bu arada yakında şey haberlerini göreceğiz gazetelerde. Bakın şimdiden şey yapalım. O konuya girmeyeceğiz değil mi biz? Bu kilo ile ilgili bir yarışma başlıyor ya. Hmm. A televizyonda öyle bir şey mi var? Ya, yani? Var ya yeni başlıyor. Hakikaten bir ee, yok onun. Şimdiden benim bir içim kalkıyor. Nasıl yani takım halinde takım takım verme üstüne mi? Hayır canım. Yapısal, bireysel olarak. Olarak, yapısal olarak giriyorsun. Çok kiloluyum. Ben en, en çok kiloyu veren artık onu yüzde olarak mı veriyorlar ne olarak veriyorlar onu tam olarak bilemeyeceğim. Ee, o yarışmayı kazanacak. Spor yaptırıyorlar şey yaptırıyorlar falan filan diyet yaptırıyorlar. Ödüllü mü ödüllü bir yaşam. Daha önce de vardı ya televizyonlarda Ege. Sen de hiç mi Hiç hatırlamıyorum. Ya bugün öyle bir bugün şey ne yesem gibi bir şey mi olacak o? Yani yavaş yavaş işte senin az önce dediğin o gizli faşizme yavaş yavaş bu tip şeylerle ulaşılıyor gibi geliyor bana yani yavaş yavaş geliyor işte. Bizde de, de her şey geliyor. faşizme gider. <gülüyor> şu şu, şu, şu, şu şekil hocam. Ee, ben bir tüp haberle devam etmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Bir şey araya. söyleyebilir miyim? Buyurun. Hadi. Yani bunu eleştiri olarak hani birbirimize karşı eleştirilerimiz varsa bunları da yayında yapacağız artık. <gülüyor> Tabii buyurun. E, haberin güzel e, Esprisi de var e, Ama ee, tüp değil. Yani pasta haberi içinde, değil mi? Sevgili dinleyiciler de katılıyor. Tüp haber değil. Tüp Pas, haber. Pasta haberi diyorsun. Tüp mı? haber dediğin abi, haberin içinde 3-4 onu... tane yere gidecek yani. Faşizme gidecek. Şeye, işte, espriye gidecek. iki ayrı haber olacak. Ya, bir sürü şey işte. mesajı. Tüp haber değil. Ama şöyle düşün Şurada abi. var zaten sabah konuştuğumuz topu topu 1 bir saat bir buçuk saat konuşuyoruz. Onun içinde de doğru, tüp doğru. haber vereceğiz ki çok konu konuşmuş olalım. Haklısın. Öncelikle sana teşekkür ederim bu eleştirilerinden dolayı. Yapıcı eleştiri evet. sonuç da her şeyden önce yapıcı eleştirileri Yo, Yapıcı arkadaşım... olduğunu da çok düşünmüyorum ama yapıcı teşekkür... eleştiriyi. yani teşekkür ederim gerçekten öyle ama işte yani bir günde tüp haber bulduysan ne mutlu? Her yani. zaman da bulamıyorsun. Ee, Adam verdi, Faiz verdi biraz tüp önce. Tüpleştireceksin tüp o zaman. Evet. Tek tüpleştiriyorsun haberleri tüpleştirmeye haberle. karşıyım ben haber tüpleşince haber, güzel. Bak Tüpse, tüp Haber geliyor. Bak. Tüpse tüptür. <gülüyor> evet teşekkür ediyorum. Bugüne kadar e, hepimiz trafikte e, yeri geldi ilendik. Yeri geldi cezalar yedik. E, ama e, hepimiz kendimizin istikam eve vardık. E, evet bir şekilde gideceğimiz noktaya vardık. Bugüne kadar Ege'nin de e, sıklıkla belirttiği temenni ışıkları diye tabir edilen efendime söyleyeyim. Kırmızı baktık boş ama geçelim bari madem yani burada da ortada araç yok ki. espirisi artık tarih oldu. Hatta şöyle de bir şeyi e, gündeme getirmişler. Çifte ceza uygulamasıyla beraber e, artık e, biraz daha dikkatli davranmanız lazım. Örnek vermek gerekirse. Bir çifte ceza. Bir çifte ceza uygulaması. Geldiniz dalgınsınız, eşinizle kavga ettiniz, sevdiğinizle kavga ettiniz, iş yerinizde problemler yaşanıyor. Bu biraz hata da bizde herhalde. Herhalde. Çünkü herkes kavga, kavga ediyoruz Yani, yani herkesle kavga ediyorsan herkes. biraz da suçu kendinde arıyorsun yani. hata Bir sen doğrusun. Yani, yani bir şey tane yok. daha olsa onunla da kavga edeceksin yani. Lütfen. ne kadar güzel. Ne kadar ayet. Şerif'in teki yani. Böyle evet. bir laf vardı ya Aynada kendiyle kavga ediyor. Öyle bir laf mıydı o? Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz mı? Teşekkür ederim. Eee aynayla yani, ay özel Aynalarla kavga ediyor mu? Öyle bir lafı var ya. Yani. Böyle... Aynalara küskünüm. Eee Teşekkür ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi plaket vermiyorsun da ondan plaket <gülüyor> vereceksin. Ben nasıl çıkardım Tüp Haber plaketi'yi <gülüyor> verdim? plaketi çıkartacağım da plaket de apış aramda. Soğuk soğuk vermiyor. <gülüyor> evet abi vallahi tutamıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Şu ağız <alt> tadıyla <gülüyor> plaket. bir plaket alacağım. Onu bile alamıyoruz ne halde düştük? birazdan. Ya. Diyelim ki kırmızı ışığa geldiniz. Evet. Kavga eden adam. Ay, kavga, kavga eden falan, adam. falan filan. Aa. Arabada mı kavga ediyoruz yoksa kavgadan sonra basıp çıkmış Basıp, şey basıp çıkmışız. Tamam. Sinil, öfke ile vurup kapıya çıkmışız. Ama unutmayın ki e, döneceğiniz kapıyı asla vurmayınız. Tüp haberde doğru şey yapmam için birazcık böyle. Zorlama tüp haberle bir yaman Haberlerin <gülüyor> tüp. Abi tüp, haber tüpse tüptür zaten. Yani ya Altaycı mı? Tüpleştirmeye çalışıyorum. Tüpleştir mi haberle? Tek tüpleştir. Tek. Tü... <gülüyor> Neyse efendim. Bakmış o efendim. sinirle çıktın. Tamam. Bir kırmızı ışığa gel. Ay ay ben nasıl ge ay ayağım ayam şey oldu. Hop frene basın. Kırmızı ışıkta geçsin. Ne yaptın? Dedin ki o arkadaki mobesek kamerasının başındaki polis memuru şu anda yaptığım hareketle herhalde şey diye anlayacak. Ay canım herhalde birisiyle kavga etmiş, e, dağılmış. Zahar. Sen o esnada diyorsun ki geri geri alayım bakın geri geri geliyorum çizginin beri yanına geçiyorum Oktay, senin sevdiğin Anladım, beri evet. yanına beri yanına geçiyorsun anda işte orada yediğin şey çarpı 2 oluyor çarpı iki oluyor. Mobese görevlisini kandırmaya çalışmak mı? Yok valla e, bu kuralı ihlali iki, iki, ikinci kez ceza evet. Böyle olduğu zaman o, o tür bir o şey O geldiğinde de tık bir daha mı görüyor Mobese kamerası senin? Hayırdır orada aktivite var diye Mobese evet. kamerasının başındaki adam yani şeye bakmıyor pişmanlığa prim vermiyor pişmanlık yani. Pişmanlık o... maalesef son pişmanlık fayda etmiyor başlıklar. Fayda haberi. etmiyor hatta son pişmanlık zarar veriyor diyebilir miyiz Fahir? Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay zarar Bey. Zarar veriyor dedim ama şu anda sevgili izler canlı yayında bir ilk gerçekleştirildi. tüp Olmayan haber tüpleştirildi. tüpleştirildi. En pis şey oldu ya. Gerçekten mükemmel oldu bence. Al işte bak. <gülüyor> Zaten biz Mobese kameraları geldikten sonra Mobese görevlilerini psikoloji eğitimi almış gibi görmeye eğilimli olduğumuzu şey yaptı şey, yani. orada geçer, oradan yavaşlayıp geçtiğimi ve arkamdakine yol <gülüyor> vermek için geçtiğimi zaten fark, fark etti etmiştir. herhalde. canımın sıkkın olduğunu ve oradan <gülüyor> geçerken durmaya çalışıp da son saniyede birazcık kaydığımı o fark etmiştir. Diyeceğim. Vallahi ben bile yapınca... yaptım bunu ya. Geçen gün yaptım hem de yani. Böyle son saniyede turuncu, turuncu demeyeyim artık. Sarı yanarken yani onunla kırmızı arasındaki bir şeyde geçip şey dedim herhalde onu fark etmiş çünkü tam o <gülüyor> aradaki, aradaki o geçiş çünkü Mobilesi sen göre onu yine diye. içinden söylüyorsun da yani o camını açıp penceresini açıp kameraya oynayan adam var ya yani geçtikten sonra <gülüyor> diye dönüp arkasına işte bir şeyler anlatan durup inip Öyle, o tip adamlar niye o kadar fazla kamera var mesela mesela cool Kavşan düşünün Tabii, tabii. Ne kadar çok ne kadar çok kamera var. Niye? Her açıdan görülsün diye. Her yani o adamın mimikleri. MOBESE görevlileri de her ihlalden sonra zaten toplanıyorlar. Bir kurulu var tabii. orada. Kurgu yapılıyor ilk başta. Ondan sonra sunum yapılıyor. Efendim sunum böyle yapılıyor. ceza oynuyoruz. Evet. Oradan birisi diyor ki efendim orada durmaya çalıştı ancak e, çocukluktan kalma bir güdüyle belki biraz ileri atılmak istedi. Ancak kurallara da uydu. Birisi diyor ki bence orada geçmeye çalıştı. Bence durmaya çalıştı, duramadı falan. O yüzden yani bir, bir buçuk saat... ...ona göre ceza kesiliyor... ...o yüzden için, iç, içinden konuşmaması lazım insan... ...eğer söyleyeceği bir şey varsa açık açık... açık, açık, açık. ...yani net oynaması lazım kameralara... ...öyle ben, arabanın içinde söylenmekle olmaz... ...onu şöyle diyorum... ...Mobese'ye ayrı bana ayrı davranmayacak... ...bana nasıl davranıyorsa Mobese'ye de öyle davranacak... Aynı, aynı. Bir de bir de ...oynuyor çünkü yani oynuyor insanlar... Yani ...Mobese'ye oynuyorlar... Hayır, ...bir de mesela arabada başka biri varsa başka oynuyor... Hı. Doğru. ...kimse yoksa başka Kimse oynuyor... ...kimse yoksa değil mi? başka değil mi? Evet, oynuyor... En büyük. Pis, ...pis adam... Sevgili dinçilerim, vallahi e, adammış pratik, valla, yediği küfrün hatde hesabı yok sabahtan ya, beri ya. Yalnız kalsın da, da yalnız adam pis adam, <gülüyor> <gülüyor> yalnız adam ıssız adam, ıssız adam pis adam diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turası moder sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu cumartesi Çağlar Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek şahsi şova davetiyeler veriyoruz ve hemen yarışmamıza başlıyoruz. Hayat beş duyunun beşini de sonradede kullanınca güzel. Bu duyulardan pek çoğunu seslendik bu sabahlara kadar ama isterseniz eksik kalan bir duyuyu da bu sabah gündeme getirelim. Kokma, koku, koka, koku Ne? Koku, kokla. Koklama duyuyorsun mu demeye çalışıyorsun. Kok yani. Kok, kok evet kok. Doğru söyledin, doğru söyledin. Kok. Haber vardı gazetede kavun kokulu taksilerle ilgili. Evet, kavun kokulu. Kavun kavun ben onu hemen bir küçük, bir kuple vereyim yeri gelmişken. Bir küçük kuple kavun kokan taksilerden uzak durun diyor göz hastalıkları uzmanları. Ee, Bunu ben ne zaman söyledim? Geçen hafta mı? <gülüyor> Geçen hafta değil mi? Geçen hafta bunu yayında konuşmamadık mı? Ya? Ne konuştuk yani... anlamadım. Valla sıklıkla konuşuyoruz kavun, kavun kokusu. Çirkin kokusu diye mi? Bir şey kavun var. kokulu taksiler istemiyoruz. Gerekirse ultraviyolet tipi bir ışık gözümüze tutusun, tutusun ama kavun kokmasın taksilerimiz diye konuşmuştuk. Yazık o taksiciler de araç güzel koksun, müşteri rahat bir yolculuk yapsın diye yapıyor ama ne kanserojen Hayır, miymiş, kavun kokusu? Yok ha kanserojen değil de sizin... E, işte... Ne bileyim kanser... Tamam, tamam. ...gönül hastalıkları uzun dediğim... ...astıma tetikliyor... ...yani öyle öyle tetikleme... ...vazifesi görüyor... ...kavun bir şekilde dönüyor dolaşıyor... ...bize zararı dokunuyor o sevdiğimiz meyvecikler... ...hayat koklayınca güzel... ...hayat kokunca güzel diyoruz bir kez daha ve hayatın enteresan güzel kokularını bu sabah bir listeleyelim. Neyi koklamayı seviyorsunuz? Tiner, tiner, tiner koklama dışında. Nelerin tiner kokusu ve Bali'yi bali, bali, onları, onları, onları bir kenarda tutuyoruz. ben bir numaraya naneyi yazmak istiyorum. Ana kokusu çünkü ana kokusu. nane kokusu ana, kokusu ana kokusu diye geçer. Ee, i̇lla şu koku bu kokusudur dememizde gerek yok. Kokulu, ne kokusunu şey, kokusu. seviyorsunuz? Ee, sorusunu cevaplamak yeterli hı -hı, enteresan hı. enteresan konu. benim mesela öteden beri sevdiğim koku olan benzin kokusunda da yaz oraya bu liste sonra ne yapacağız ona göre yazayım o, koku, o zaman için. yazıyorum rahat rahat yazıyorum ölmeden tamam. önce koklamanız gereken 100 şey listesi benzin de yazdık ya yani o benzin doldurulunda bazısı arabada rahatsız olur ya hı -hı. Ben bir, o bir zengin kokusu gibi de geliyor bana Türkiye mesela evet, mazot olur. öyle değil mazot genzi yakıyor ama benzin tam asil. Bak mazot genzi yakıyor dedi adam genzine dikkat ediyor. Genzine özen gösterenler köşemizde bu hafta Ege canlı birlikte. Genzine özen, ö, özen gösterenler e, bu hafta yine 97 Oktan'dan vazgeçmedi. <gülüyor> Sen neyi seviyorsun koku? Ya benimkiler biraz çirkin ya ben onu. Ne? Yani ne bileyim mesela bazı çirkin kokuları da ben seviyorum koklamayı. Mesela bazı peynirler vardır çok kötü kokar. Yani kötü kokar demeyeyim de ayak gibi kokar ya. Evet. Ya ben dönüp dolaşıp tekrar tekrar koklama ihtiyacı istedim. Böyle mesela kokluyorum ay falan oluyorum. Dönüyorum dayanamıyorum bir daha bir kuple daha kokluyorum. Peki, Şöyle diyebilir miyim? Kokasım geliyor. Peki orada aradığın şey ayak kokusu mu yoksa... Sen yayında olduğumuz için mi peynir diye hani ayak kokusuna yakın en yakın şey ne olabilir? Ayak kokan peynir gibi bir şey yaptın? Ya açık açık söyle burada yani. Ya açık açık söylüyorum hani bazen... Çünkü ee, ayak kokusunu da seviyor olabilir yani. Ya bu. sevme değil bu zaten ya. Ben bazen böyle hani beni rahatsız eden şeyleri de koklamayı seviyorum. Üzerine gitmeyi seviyorum. Kendi sınırları zorlamak. Sınırları zorlamak evet. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bülent Bey, merhaba. Hoş geldiniz Bülent Bey, neredesiniz şu anda? Valla şu anda iş yerimdeyim. Koklayan bir insan mısınız Bülent Bey. Valla çok koklayan bir insan değilim de, enteresan bir şey söyleyeceğim, bir sevdiğim bir koku var, paylaşayım mısınız? Buyurun, ben? ne Buyurun. demek Bülent Bey? Şimdi böyle yeni bir CD veya plak alırsınız, Hı -hı. etrafındaki jelatinini sökersiniz. Evet. İlk açtığınızda içindeki kitapçığın bir şeyi vardır, matbaa kokusu vardır. Matbaa kokusu, kâhid kâhid kokusu kağıt mı kokuyor, koku, koku, Mürekkep mi kokuyor, ne kokuyor? Evet acaba kağıt e, ama ilk kez açıldığından o ham bir kokudur. Ya çok güzel evet o koku. E, Doğru. Ben onu çok severim. E, artık o CD plak sevdiğimden mi yoksa o kokunun güzelliğinden mi onu bilmiyorum o ama. O zaman CD plak size o kokuyla böyle bir paket halinde geliyor değil mi? O açması, efendim koklaması. Valla o, o ritüel o, o yani süper bir şey. Peki çok teşekkürler. Peki. Ham, ham CD kokusu <gülüyor> olarak kaydedilir. <gülüyor> CD bile. kokusu değil, CD'nin kitapçı kokusu. Kitapçı Daha kokusu. Evet, evet. Yani çünkü bundan sonra şey diye telefonlarda gelir onu da aslında kapsıyor. Mesela dershaneye gittiniz. İlk test dağıtıldı. Önünüze açıyorsunuz o testi. Aynı, Aynı koku. Aynı e, koku o? Aynı e, koku Bülent Bey? Yok bence değil. bence. CD. O zaman onu bir başka madde olarak CD kitapçık kokusu. Tamam anlayı. peki, <gülüyor> peki Bülent abi. Bey. Teşekkür ederiz. görüşmek üzere. Bülent Bey son derece kararlı. Nizi kendiler emin. O Bülent Bey bil bilinçli bir koku sever. Anlay Açmış. Onlar ilk nefesini almış. Gözleri hafifçe kaymış şöyle aşağı. Günaydın efendim Günaydın iyi yayınlar Yine görüşüyoruz? Serhan ben Serhan Bey hoş geldiniz yayınımıza buyurun koklayan mı insan mısınız ilk önce onu söyleyin Ay ay güzel koklarım Hadi ya <gülüyor> bir Mesela küçük bir kuple yapar mısınız bize Ya şimdi işlerinde al köpeği takdirdim Şey yapmayalım bağlamayalım ya <gülüyor> Tamam canım yani <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim ...yeni araba kokusunu çok severim. ...bir de aktar baharatçı kokusu çok güzel olur. Yani yeni baharatçı kokusu ya. biraz karışmıyor mu... ...orada kokular dükkanda bulunduğun yere göre? Baskın bir kına kokusu var... Ya. ...değişiyor ama... hepsinde standart o kına çok fena kokuyor... ...bir de kimyonla karışık kokuyor kına kokusu. Bir şey, bir şey düzeltelim... Ee, Serhan Bey baharatçı kokusu derken... ...yani e, aktarcı değil de... ...o dükkanın A kokusu değil mi? Çünkü adam, adamın adamsın, kokusu değil adam. yani o da siniyor üstüne güzel oluyor siner mi diyorsun ben hiç çünkü koklamadım da <gülüyor> Ama... aktarın kendini koklayınca adamın kokusuyla insanla birleşince zaten kızan, ben, güzel o harmanın insanda yani, harman. güzel zaten aktarın oğlunun öyle bir lafı var biliyorsunuz Aktar Aferin kokusu oğlu, romanını okumadım. <gülüyor> Aktar kokusu baba kokusu Hı. diye geçardi. Çevirisini kabul ettirmeye çalışmış. Bir de yeni tamam araba oldu. kokusu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşürüz. O yeni araba kokusunun şey yani insanın coşkusu oluyor ya yeni sıfır arabadan bahsediyor. Yeni araba deyince şimdi bir ikinci şey el araba mı? hiç öyle kokusu olur mu? Ama sıfır arabanın kokusu aylarca çıkmaz. <gülüyor> Doğru onda da bir yanlış anlam olmuş. Aylar sonra birisi binip hala sıfır kokuyor dediğinde o mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Cem Özçelik. Cem Bey buyurun dinliyoruz. Ya ben de bir şey diyecektim yeni araba kokusu diyecektim hastasıyımdır falan diyecektim de benden önceki arkadaş. Dedi. De dedi. O zaman ben uçak kokusu diyorum. Uçak, uçak kokusu. Evet uçak. E, Uçağa bindiğinizde böyle her zaman bir kokusu vardı. onu. Bir tek ben mi hissediyorum onu bilmiyorum. İçeride çok farklı bir koku vardır. Daha yoğun. O, o, o, o da spreyi kokusu, kokusu vallahi o da spreyi sıkıyorlar. Ben uçağı temizlerken ya. gördüm. Korku kokusu bence o. Yani ya, uçaktan. Adrenalin kokusu bu diyorsun. Adrenalin kokusu ya. Yani o yüzden. Allah Ben e, o kokuyu da çok seviyorum ama tabii favorim yeni araba kokusuydu. Ben bir öyle bir Güzelce, e, Yeni teraftır. araba kokusu dediğimiz şey nereden yükseliyor? Plastik kokusu mı acaba? Sanırım kullandıkları tutkal yapıştırıcı ha. ve hı hı diye düşünüyorum. Kafa Kanka yapıyor ki, aslında o zaman o, o tutkal. Arabaya biniyorsa böyle bir sarhoşluk hali de oluyor. Ya kavun kokusu yerine kullansaya taksiciler o tip kokunun aroması niye yapılmıyor? Güzel böyle. Balicim mi olsun? Ben onu çok düşündüm Aslında onun giracatı, bir içsek var. Evet vallahi süper değil fikir. Harika fikir yani sayenizde bulduk bunu da. Ya taksicilerin kalın ama. Ama tutkal değil o ya. Tutkam tutkal değil. O koku... Ben uydurdum şimdi. Üstvalli o hani değil. o kireşallerin bir e, ortak e, çıkarttığı bir kokudur mutlaka. Peki bir yerden geldiğinizden ne istiyorum o Sıra. yeni Peki çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek Gerçekten üzere. Görüşmek ilgili Güle Kokular diye yolculuğa çıktık sevgili dinleyiciler. Sevdiğiniz kokuları listeliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ercan ben. Ersen Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, e, kokulardan bahsedildiğini duyunca... Dayanamadınız. Yaz, ...yaz aylarını hatırlayan böyle bir kornet kokusu vardır burada. Aa, Taze kornet kokusu mu? Taze kornet kokusu, böyle yeni yapılır... Çıtır, çıtır Aslında o yanık şeker kokusu değil mi yani baskın olarak? Şekerle biraz da böyle vanilyanın kokusu. Vanilyanın, da kokusu, var, vanilyanın da kokusu vardır ama o bütün caddeyi sarar yani caddelerde. Evet koku listemizde yenilebilir ilk malzemeyi siz verdiniz. Evet. Çok, te çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> efendim. Bakalım. Görüşmek Gelderim. üzere. Görüşmek üzere kolay gelsin. Bol kokulu günler dileyelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar... Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Yarışıyoruz ama neyin mücadelesini veriyoruz? En güzel kokuları bu sabah listelemeye çalışıyoruz. Şanslı dinleyicilerimiz benim bu cumartesi gerçekleşecek gösterime davetiyeler kazanacaklar. Bir diğer grupta bizde masaj şansıma. veriyoruz Oktay'la ile. Canım sen de şey yapma ya. Yani. Mesajımı tabii. Omuzları mesela şey yapar falan. Mi? Güzel öfeleme. Oktay da güzel kafa masajı yapar. Kafa masajım var benim evet. Kolonyalı mı berberdeki gibi mi? Gizli. Yok kolu. Yani isteyene isteği kolonya, isteyene ıı, sade. <gülüyor> Biz kazanabiliyor muyuz? <gülüyor> Maalesef. Sen sahnede olacaksın. Yani şey sırasında. Esnasında, esnasında. Gösteri sırasında. Gösteri sırasında. Tabii abi. evet kimseyi rahatsız etmeden. Ee, bir şekilde e, ona ayarlayacağız yani en arka koltuk dışındaki yerlere vereceğiz o zaman kafaları yaparken şunları çok kulağı falan çok sallamayın çünkü çok yoğun konsantre isteyen bir iş bu en Aynen. ufak bir şey bir, bir seni bir dikkatini dikkat dikkat dağıtta zaman gösteri tamamen suya düşer oktay evet, evet. yani güzel, aylardır hazırlanılan o e, senin şu e, bir anlık bir şeyle tabii ki Hoş ses ve ışık gösterisi Ege'nin ses ve ışık gösterisi 40 bin Hakikaten. watt ses 40 bin watt ışık diye geçer <gülüyor> biletleri maybiletten alabilirsiniz ama almayın sevgili dinleyiciler şu yarım saat daha durun belki bedavadan kazanabilirsiniz neyin kokusunu seviyorsunuz telefonumuz 210 30 30 Oğuz günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz beyefendi ee, ben Ayhan Ayhan bey koklamaya kıyamam dediğiniz bir şey var mı Koklamaya kıyamam dediğim ee, yeni süt bebeklerinde koklamaya kıyamam. Süt kokarlar çünkü. Aa, yeni doğmuş bebek kokusu mu? Evet. Süt vurur çünkü. Ya onlar 1-2 hafta kokuyorlar değil mi öyle? 1-2 hafta değil sadece 4 ay kokuyorlar anne sütü aldıkları müddetçe. An aslında anne sütünün kokusu muymuş o? Meğersem. Evet sen. aynen öyle. Çocuğa... Sizin var mı çocuğunuz Ayah Bey? Ee, var. Var. Kaç o yaşında? 12 artık bebeklikten çıktı. 13 Çıktım. yaşında. Ekşi ekşi kokmaya başladı. <gülüyor> Valla hakikaten ekşi. Ayakları bile kokuyordur neredeyse. 13 yaşındaysa ergen kokuyordur zaten o ya. Şimdi hormon kokuyordur ne ergeni ya. Bildiğin hormon her tarafı hormon basmıştır onu. E doğru. Nereden nereye işin? Işte. Bastı mı Ayhan Bey? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> bastı mı? Hormon hormon bastı mı diyorum şeyi yok, Melek yok, yavrumuza? Daha hayır Basmadın daha başlamadı. Hayır, hayır hayır. Adı ne bu arada ya Melik yavrumuz deyip duruyoruz 13 yaşındaki çocuk? Atakan. Atakan. Peki evet. efendim. Erkek çocuğu, erkek çocuğun için bir de, erkek dediğin ayağı kokar diye bir şey de var ya. Evet. Yani çok korkunç bir şey bu. Beyefendinin, yani Atakan'ın ayakları falan kokuyor mu? Mesela öyle durumlar yaşanıyor mu? Eğer dışarıda çok fazla koşturur, oynarsak leş gibi kokuyor. <gülüyor> <Yavrum> <gülüyor> bir deli... babanın feryadı. <gülüyor> bu, hakikaten öyle. Yavrum leş gibi kokuyor. Evet. Ama sonuçta yavrısı insan. Tabii yavrısı. Peki, süt bebeği de ekledik listemize. Çok teşekkürler. Yok ya ben değil, Pisas kokusu değil, kıyamadım şeyi. Ah, koklamaya kıyamadığımız şeyi. Kıyamadı esas kıyamadı kokunuz mı? neydi? Bir kokudan değil de bir koku kombinasyonundan bahsetsem olabilir mi? Olmaz acaba? mı? Olmama. Olmaz mı? Kombin kok. <gülüyor> yani kendinizi şöyle e, hayal edin. Deniz kenarındasınız, sıfır. Masanızda bir, eee, salata var. Pişmiş balık var ve rakı kokusu. Bir rakı hmm. kokusu. Bir taraftan hmm. da de denizin niyot denizin... kokusu. Evet. <gülüyor> ama, ama ama. Hakikaten kok. Tam onları siz böyle manzara güzel rakıya tam bir yudum için uzandığınız sırada Atakan geliyor. <gülüyor> Baba. <gülüyor> <diye>. Koşmuş koşmuş <gülüyor> giymiş <gülüyor> bot botları da giymiş <gülüyor> lahti <diye> ayakkabı ayakkabısını. <gülüyor> Baba ayakkabılar <gülüyor> sen de dursun diye işte ben, hakikaten. De. Lişli, o güzel e, olur mu ya? Ya? Ataka ya. ya Atakan ne kadar akıllı çocuk yani Akıllı lazım ya. bak. Ayağım öpüyoruz Atakan'ı o zaman. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek Şimdi birisi hiç söylemedi şu dakikaya kadar da yağmurdan sonra toprağın kokusu değil mi Oktay? O yani ıslanmış toprak ve... O Niye beni, çekmeye, çalış, beni <gülüyor> çekmeye çalışma <vay. gülüyor> O zaman ne diyorlardı Oktay? <gülüyor> öyle deme çünkü şey çağırır, bir şey çağırır diyorlardı öyle dendiğinde. Evet ya. Toprak bu mı çağırır bu konusunda mısır <gülüyor> <gülüyor> yaptığım için ben hemen cevaplayacağım. Bu arada Twitter'da hakikaten de çok enteresan olaylar oluyor bu sabah dinleyicilerimizde. Ne oldu ya? Irmak Hanım mesaj yazmış hemen bize balık kokusu diye, uhu kokusu diye <gülüyor> eklemiş. Hemen sonra Irmak Hanım'ın annesi Handan Hanım'ın tweeti çocukları bu koklamaya kıyamam. İşte ya. <gülüyor> İkisini birden alkışlıyoruz bu arada sadece Andran Hanım değil. Ve soğuk soğuk ellerimizi de Alkışlıyoruz ona rağmen. Yani ben de Aya faydası oldu yalnız ısındı evet ya, benim aslında ellerim biraz Meğer sen <gülüyor> dinleyicileri yani alkışlamak Gerekiyormuş. Evet. Evet. Doğa Aytun'a Taze ehmek kokusu demiş. Ah, Erdem Yıldırım Erkusu. Esnaf videcisinin Kokusundan vazgeçmem diyen Ayakta uzay, uzay İnsanına katılmış. Serap Ateş geç başlıyorsunuz ben işe gelene kadar müzik dilemek zorunda kalıyorum sizin yerinize demiş kokusu demiş ee, öfke kokusu <gülüyor> seraphanımda Erdem Yıldırım Er yeni araba kokusu ha forma formaldehit formaldehit olabilir mi Formalde hit, evet ne o yeni Formalde araba date. kokusu dedikleri oymuş Ha formaldehit miymiş Formalde Aa, iyi, ya, bunu zamanda, da o, o, o koku bulunur evet bulunur şöyle bulunurmuş cesetlerin bozulmaması için de kullanılırmış yani tamam kullanılır, araba da... Bir gün, yarın öbür gün hepimiz öyle kokunduruz. Sizin ev güzel kokuyor. Ay ne güzel eviniz, yeni araba gibi kokuyor. İşte orada, dedem. <gülüyor> <gülüyor> Babamı başıcuma koydum diyecek Ali. Hem mis gibi kokuyor, evi güzel kokuttu. Hem de dekoratif bir şey. Dümeltti bir sınav, ne koyuyorsun? <gülüyor> koyuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşürüz. Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz yayın oza. Hoş buldum. Koku dünyasında hangi koku sizi cezbediyor? Ya bir araştırma yapılmış. Ee, ben de onunla ilgili zaten benim de herhalde ondan dolayı bir alışkanlığım bu. Ee, i̇nsanlar her seferinde mesela çorabını çıkardığında çorabını koklarmış. Kokuyor mu kokmuyor mu diye. Evet. Ben de mesela o hastalık var ve hiç kokmadığını bildiğim için o kokuya bayılıyorum yani. Ama sizinki bir e, şey her seferinde kendinizle girdiğiniz bir iddia bakalım kokuyor mu? Evet. O gene pırıl pırılım prenses yani. gibiyim diyorsun. Temizlik ne? kokusu yani, yani sizin şey yapar. Temizlik işte yani o bir şey o koku beni şey yapıyor yani cezbeliyor. Şöyle bir sorayım ben size. Ee, çamaşır makinesinden yeni çıkmış çorap kokusu mu Aa, yoksa hayır. ayağınızdan yeni çıkmış çorap kokusu Ayağımdan mu? yeni çıkmış. O zaman temizlik de değil <gülüyor> ya yani hiç ya Kirlenmemenin bu şey. kokusu bence. Bu, bu <gülüyor> evet. şey. Yani, yani temizliği. temizliği bir şey, Savaşta zafer kazanmış garantisiyle yani. Öyle Savaşta bir şey... zafer evet, kazanmış komutaner bir komutan esansıyla. ayak kokusu o zaman. Ayak <gülüyor> kokusu. Evet. Savaşta <gülüyor> zafer. Savaşta zafer kazanmış. Komutanını. Muzaffer bir komutan. Ayağının kokmamasının getirdiği... Şey <gülüyor> Safaşı kaybetmiş olsa bile... Ayak kokusu. Ayak kokusu evet. Yani. Çok bir, de bir de ama sizin için sahne tozu kokusu ekleyelim mi? Aa evet o da olabiliyoruz. Çok havalı oldu değil mi? Evet. Tiyatrocu ya İrem Hanım. Aşk teşekkür şey ederim. Var. Nasıl da hatırladınız. Teşekkür aa, ederim. Valla sahne tuzluğunu. Unutmak mümkün mü İrem Hanım? Eşlik eden <gülüyor> bir şey daha vardır. Lambri kokusu. <gülüyor> sahne kokusu. Lambri kokusu. <gülüyor> Lambri. Mesela. <Lambri. gülüyor> evet. Çok teşekkürler ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben ederim. İle Güle güle. Ee, bu arada bakalım hemen gelenlere. İskender'in üstüne dökülen kızgın yağ kokusu Esra Aksoy. Off. E, grafik yorum naftalin kokusu demiş. Ondan sonra Emrah Erduran esnaf biticisinin kokusunu ilk söyleyen aklımıza düşüren dinleyicimiz. Çok güzel ya. Evet. Başka e, neler var? Yeni kitap kokusu demiş entelektüel dinleyicilerimizden Alişan Balkoç. <gülüyor> <gülüyor> Taze yıkanmış sevgili kokusu ho ho demiş Senin Şahin. <gülüyor> Dağda yıkan bir sevgili komiserim. Omo de yıkan. Oh, hoş, hoş. Yani şimdi demik... Leğende yıkanmış mı öyle mi? <gülüyor> bir şey <diyeceğim, gülüyor> yani şimdi bir düzeltme yapmamız lazım. Şambal Koca dedikten sonra intelektüel dinizimiz dedi ya Ege. Burada biz bir güldük gibi oldu falan. Ya, yani yok yani, entelektüel. Biz başka sanki. bir şeye güldük. Yani biz aramıza güldük entelektüel güldük. tabii ki entelektüel. Tabii ki. Tanıdığımız en entelektüel adamlardan biri. Eski, eski kitap kokusu diye hatta üstüne dike, tüy, tüyü de koyalım biz. <gülüyor> evet gene yeni e, kitap kokusuyla beraber eski kitap. Başka? Aylak Madam Rumuzlu dinleyicimiz Ocakta pişen soğan kokusu Yurtta kalırken filan Uzaktan gelen bu koku anneyi eve hatırlatır. Nane kokusundan, nane kokusu anne kokusu muydu? Evet. Nane kokusu ana kokusu. Ana, ana kokusu. Yani kavrulmuş soğan da ana kokusu. O da ev kokusu. Ev kokusu evci çıkmayı şey yapar. Örmakanım Şartlar. Onu söylemiş. Eve girildiği anda gelen kav, kavrulmuş kıyma soğan kokusu. O da yani hakikaten kavrulmuş kıymanın kokusu da başka şey. Apartmana benziyor. bile Apart yani. Ama işte yani. ediyorum apartmanda oturmayı evet. özlüyorum. Çünkü bizim... ...hep hususi evlerde... ...hiç öyle dışarı kokular salmıyorlar... ...siz zenginlerin sıkıntıları da başka başka... ...ya, ya valla... ...bir insanda evindeki soğan kavursun... ...bir kıyma kavursun... ...şöyle camı çerçeveye atsın ...buram buram koksun... ...ah... ...komşulara ah. şenlik olsun diye... ...aslında... ...soğan kav... ...Bahar Hanım... Heh yağmurdan sonra ot kokusu eski kitap sayfası milliyet çocuk yayınları falan süper ee, vanilya karamel temiz çamaşır kokusu temiz çamaşır kokusunu tarif eder misiniz temiz çamaşır kokusu bilmiyor şimdi e, bahar hanımın ben e, önceki tweetlerinden dertlerini de bildiğimden temiz çamaşır kokusu ütülenmeden önce mi ütülenmeden Lendikten sonra, sonra. dağ ütü... gibi yılmış, mis gibi kokan buruşuk makineden çıkmış Aa, çamaşırlar ne kadar güzel kokarsa koksun insanı ürkütür yani ama o zaman ütü kokusu derdi ütü kokusu yenge kokusu ya da şöyle olabilir ütülendikten belli bir zaman sonra kokan şeye de demiş olabilir bahar ucumuz çamaşır kokusu diye temiz çamaşır diye <gülüyor> ütülenip katlanmış <gülüyor> diye. bir kenara asılmış çamaşır kokusu diye diye diye, diye diye diye diye bitirdiniz diye <gülüyor> diye, diye bitirdik diğer, diğer Anadolu diyoruz bir telefonla alalım mı reklamdan alalım tabi ya Alma, almayalım mı günaydın efendim günaydın. kimle görüşüyoruz efendim günü haber Ege'nin Bala ablası. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Valla teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne keyifli bir sabah. Mücadele. mücadele Sağolunuz mücadele, sağ mücadele. sağ efendim. Mücadeleli sağ bir olun. sabah Nilüfer hocam. Ee, şey Benim e, sevdiğim kokulardan bir tanesi. Hani kuru yemişimlerin önünden geçerseniz de leblebi kavururlar ya. Evet. Bayılırım o kokuya. Kavruk Sokutun leblebi, böyle. Kavruk, leblebi Taze kokusu. Taze kavrulmuş leblebi kokusu. Bir de patlamış mısır yağlı tuzlu. Of. Of. Çok Hakikaten severim. tavşanlar değil. O bir zaman sinemalardan çıkasınız gelmiyor Nilüfer Hocam. Vallahi evde de yapıyorum ailesine. Ee, o yüzden gerek kalmıyor. Koklamak yetiyor diyor. Ama diyorsun. çok severim evet. Peki gerçekten. çok teşekkürler efendim görüşmek teşekkürler. üzere. Hoşça kalın. Güle güle. güle güle güle. Ve isterseniz şimdi yavaş yavaş birkaç tweet atıp okuyup... Hemen. Hı -hı. Sonra Birkaç geçelim. tweetle devam ediyoruz Fakslarımız var Ege fakslarımıza da döneceğiz <gülüyor> birazdan Oktay değil mi fakslarımız var değil mi Ay evet kayboldum ben bu fakslarının <gülüyor> Ya arasından. şurada bir güzel rulo, rulo faksları okusaydık Keşke bu twitter'ın adı interfax gibi bir şey olsaydı Valla çıtı çıtı hayatınıza Şu ekrandan çıkabilme kapasitesi olsaydı Ne kadar güzel olacaktı ya İşte en büyük eksiği bu Oku Twitter bakayım biraz tweet hadi tweet oku Ali Özgür Aslan Kafadan yeni çıkarılmış berek okusun. <gülüyor> Ya Temiz yağ kafaysa? Yağlı kafa kokusu da ben Temiz severim bak onu da söyleyeyim güzel, mi? Yağlı kafa kokusu sever misin? Yani o işte tiksindim ama çok yani koklamadan duramadım. Ortamda yağlı bir kafa varsa döner döner koklarım. Deniz tuzu kokusu demiş İrem Hanım. Efendim ee, çok güzel bir koku var burada aslında. Şu anda içimi ısıttı Burak Çakır. Sabah sabah buram buram sıcak asfalt kokusu. Yeni dökülmüş asfaltın kokusunu da Yeni ben Yeni dökülmüş şey... diye benim gözümde şey canlandı Yaz zamanı o asfalt böyle sıcak hem. Üstünde böyle tütüyor. Böyle tütüyor. Isınan havanın o böyle. O, o böyle böyle. Bak Oktay. Bak böyle. Asfalt kokusu. Vallahi güzel koku asfalt kokusu ya. Duygu Hanım çamaşır suyu ve sabun kokusu. Bahar Hanım da temiz çamaşır kokusunu e, Klorak reviz, yani. revize etmiş. Temiz ben... çamaşır kokusu özellikle başkasından gelecek. Ha öyle mi? Yani lan o... temiz adam geçmesin. Temiz adam koşkusu. kokusu o zaman. Ya. Temiz adam diye film olsaydı. Yaman. Ne <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TV'siz Modern Sabahlar devam ediyor. Kokular diyarında dolaşıyoruz. Bu sabah sevdiği kokuları paylaşıyor dinleyicilerimiz bizlerle. Telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan gelen mesajlara bakalım. Telefonlarımız bağlanana kadar. Zeynep Ayşe, I love simit kokusu demiş. Ee, modern, yani, sabahlar, yap, yap. Si, modern sabahlar, simit kokuyor bana ayrıca demiş. Aa, çok teşekkür ederiz. Susan mı yani? Güzel. Tekmaz, susan mı kokuyoruz yani? Levent Türk Yılmaz, stada maç izlemeye gidince yeni kesilmiş çimen kokusu. Otlu ormanında yürüyüş yaparken çam kokusu demiş. White Rabbit, Rumuzlu dinleyicimiz. White Rabbit. Marmaris'te donan biri olarak, Marmaris'te kar yağışı. üşüyorum çünkü Ankara'da çok soğuk. <gülüyor> Marmaris'te donan birisi olarak hayallerimin kokusu odun sovasından çıkan koku. Hatta üzerinde kestane olsundu demiş. Ee, turşu kokusu demiş. Benim adım Cemil. Rumun <gülüyor> <gülüyor> sizin Sarımsak sayılır mı? Sarımsak çok güzel koku. Eski Erbaşı'nın kokusu. Efendim fırın kokusu demiş. Canan Ökten. Kokoreç kokusu Müjgan Hanım'dan. Levent Alptekin, temizlik sonrası radyodaki yoğun çamaşır suyu kokusu demiş. Radyodan eski güzel kokulardan böyle mesela yanan kalorifer kokusu. O yanan kalorifer. O ne kadar güzeldi <gülüyor> sıcak <gülüyor> mikser kokusu. Ya biz o zaman birleştirelim. Bir bir soba o... kuramaz mıyız ya Oktay birleştirelim. Tabii, hakikaten benim aklıma geldi ya. Şeyin camından çıkarırız bir yerin bir yerinden çıkarız yani tabi var mutfak şey camından çıkarız doğru söylüyorsun vallahi çıkarız Kurarız. yürür yürül yakarız sobamız güzel yakmışken de kok alalım mı fare <gülüyor> <gülüyor> kok sobası günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz efendim Esra ben Esra hanım hoş geldiniz kokular yolculuğuna çıkarın bizi buyurun efendim ben e, sevdiklerimin boynuna burnumu dayayıp koklamayı çok seviyorum İnsan Bak. kokusu mu seviyorsunuz? Yani evet. sevdiğiniz insanları Sevdeceğimin kokusu diyor işte Esra Hanım ya. Yok sevdiğim Kesinlikle. insanların diyor. Tamam. Bir... Bab annem, babam, ablam falan yani sadece sev sevgilim değil yani. Tamam hani... işte Ana, babam, kardeşim diyorsunuz. Hepsi de canım benim diyorsunuz yani. Evet. <gülüyor> ya bir de insanların hani boynunun o taraflarda bir e koku salgılanır or oralarda daha çok. Orayı onu çok seviyorum. Peki yani Esra Hanım oluyor. bir şey soracağım ama dürüst cevap verin. Yani mesela tamam. gözünüzü kapattınız. Tamam. Ee, size biri yanaştı, yanaştı sevdiceklerinizden biri. Bu demin saydığınız insanlardan biri. Siz burnunuza dayamadan kok beni dedi. Hatta demedi de. Demedi. Size de <gülüyor> koklattı. Bilin anlar mısınız ki bilin, bilin, bilin, bilin mi diyorsun? Bilin mi? Esra. Bilin misiniz? Anlarım herhalde. Anlarım ya. Hepsine yani kok kokusu farklı diyorsunuz yani. Evet evet kesinlikle bana çok farklı geliyor onların kokusu ama yani hepsinin içinde böyle bir hani benim çok sevdiğim böyle bir ne bileyim artık... Aroma mı? Aroma var evet. Aromalı yani baba. <gülüyor> yani en birinci hangisi kokuyor? Efendim? En çok hangisinin kokusunu seviyorsunuz? Tabii ki yani hepsi birbirinden ayrılmaz da birisinin kokusu daha hoş geliyordur yahu. En çok ablamın kokusunu seviyorum. Ablanız da kaç yaş var aranızda? 4 yaş var. Kaç yaşındasınız siz? ben 23 yaşındayım 23 yaşında yani şimdi anne baba hadi şey de abla bir şey olmuyor ya git başımdan ya bakıyorum. huylanır mı koklayacağım <gülüyor> koklayacağım ya annem yapıyor onu ben böyle böyle babam hiç şikayet etmiyor ama ben böyle burnuma burnumu da ay diyor huylandım diyor git diyor <gülüyor> <gülüyor> Bu huylandırma huyu bir tek sizde mi var? Ablanızda da var mı Esra Hanım? Yok o yapmayı sevmez orada. Bir tek ba, baba özgü yani. Evet. Normal zaten 30'una yaklaşan bir hanımefendi insanların boynuna yaklaşım koklanmaz ama. Esra Hanım ablasının Huylandım. her lafı var zaten. Koklamayı değil koklanmayı seviyorum diye. Çok teşekkürler Esra evet. Hanım. Oldu. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sabri <gülüyor> Bey. <gülüyor> evet. Aa Sabri Bey. Dedik Bizim adım Cemil de dedin demin. <gülüyor> evet. Hakikaten bizimkiler Bir de dun kofte tam olsun bilsin. Evet. Odun sobasının üstündeki portakal kabuğu kokusu demiş. Serdar Oğuz tezek kokusu demiş. Serdar Hı. Oğuz. Hı. Tezek Cem Kaya. <gülüyor> Bulaşıklar yıkandıktan sonra bulaşık makinesi kokusu. Eğer yumurtalı bir şey yıkadıysanız bak bakalım nasıl kokuyor o zaman. Irmak Hanım... Oje kokusu demiş hep uçucu şeyler. <gülüyor> yani. ya <bu> <gülüyor> Alkışlamak gerekiyor mu? Valla alkışlılın bari. Alkıştırdım, Aseton abi. maseton bari bir şey de ekleyin de. Nuri Başkan, Bey koklama biçimini de yazmış bize güzel bir şekilde. Plastik kolonya şişesini böyle burnuna dayarsın şişeyi sıkarsın böyle pof pof burnuna girer yakar ya o koku işte o koku ya, Kolonya kokusu değil bak bu. Kokusu, yoğun yok. alkol kokusu. Kolonya Ol, kokusu değil ama hat kokusu tanımlayamıyoruz. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Derinç ben. Derinç Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, aslında çok da iyi bir kokudan bahsetmeyeceğim ben. Ee, mutlaka söylemişlerdir önce iyi kokuları. O yüzden e, anne kokusu demekten vazgeçtim. Çünkü söylediler. Evet tabi. Ee, ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudum. Hı -hı. Ee, biliyorsunuz orası oldukça fazla yağış alan bir yer. Evet. Ve oldukça yeşil bir yer. Böyle yağışlardan sonra Oldukça yoğun bir Ayak kokusu alıyordum ben Nasıl? Bu çürüyen ağaç kökleri Ve kimlerden kaynaklı Kampüsümüzün ayak kokuyor derdim Aa, şey mi yani o yağmurdan sonra toprak kokusu güzeldi toprakla beraber ağaç kökleri i̇şte, çimler çürümüş evet. şeyler ısınınca onun kokusu bir yaman oluyor diyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Peki yağmurdan sonra her taraf o kadar da güzel kokuyor. Demek toprak kokusu dediğimiz ayak kokusuymuş <gülüyor> mu Ben Bu de zaman... yıllardır tanımlayamadım çünkü çeşit çeşit insan var herkesin ayağı da bir kokmuyordur değil mi? Yani? Yazasın yani, şimdi yok, ayak kokusu yaz ya evet, katü katü katü'nün, katünün ayak, ayak kokusu, ayak kokusu, kokusu mu dedi yaz? Ay, kaç şey olmasın? Katü'nün ee... Ağaç kökü ve kuru çürümüş çimen kokusu. Ve Yanlış kuru incir var. kokusu yaz. Kuru incir. Kuru incir. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiç kuru incir demedi. Kuru incir yaz. Olsun ya adamı. sen yaz Oktay. Kuru incir yaz. Canım çekti. Tamam. Bir kilo kuru incirsiz. <gülüyor> zaman. Fahir'e bir kilo. Bunu ayrı bir yere yazayım mı? Fahir alışveriş Hesaplar listesini. Hesaplar karışmasın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hasan ben. Hasan Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk. Ben de. Kahve, taze çekilmiş kahve koktu. Hasan Bey, kalbimizden vurdunuz bizi. <gülüyor> vallahi, evet. vallahi yani. Zaten bizim öyle vaktidir, pis numara... Tam vaktidir deyip söyleyeyim dedim. Çok güzel yaptınız Hasan Bey. <gülüyor> biz dükkanda sıklıkla kahve kavuracağız zaten. <gülüyor> evet, iyi Kavrulmuş mu, çekilmiş mi? Ee, yani e, çekilmiş daha güzel kokuyor diye düşünüyorum. Kavrulmuş da tabii öyle ama çekilmiş daha favorim. Çekilmişleri kavrulmuşları ezdirmeyeceğiz diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> Bak adam ne güzel tüp haber yaptı gördün mü? Sayı? Anında ya. Anında tüp haber yaptı. Yalçın Küçük Er Dönmez. Çok güzel kokudan bahsetmiş. Köfte hazırlanırken ki, kimyon kokusu aslında orada. Çiğ kıyma kokusu da var. O da çok güzel bir şey. Çiğ kıyma kokusu. Çiğ kok ee, Çiğ koku. Cem Kaya. Bir de marangozun önünden geçerken taze sıkılmış tiner kokusu uçucu maddelere çok meraklı dinleyicimiz varmış. Hakikaten çok meraklı dinleyici. Ama marangoz kokusu da güzeldir ya. Tabii. Ahşapla rendelenmiş ahşap kokusu. Ahşapla talaş kokusu. Vazgeçilmez birlikteliği. Keşke biz şey açsaydık ya böyle kafe bank, disco yerine falan nal bütün müşteriler hazırdı abi poşetlerle geleceklerdi içine birazcık sıkacaktık. bizim kendi gözü, kendi özel poşetlerimiz olacaktık böyle kaka yazalım <gülüyor> üstünde içine bir parça <gülüyor> Günaydın efendim kimle görüşüyoruz Günaydın Merhaba Merhaba kimle görüşüyoruz Özgür Bey Özgür evet. Bey buyurun Fırçalayacak gibisiniz bizi Özgür Bey ee, ya beklemiyordum da bağlanmayı sürpriz oldu Az önce evet. zaten Twitter'dan kafadan yeni çıkarılmış beri kokumu <gülüyor> okuduğunuz şey. için. Siz, sizdiniz değil mi o? Evet Özür biraz mi? utanarak arıyorum. Hı -hı. Buyurun efendim. Evet, Bende çok koku var yani. e, ama en sevdiğim en ilginci aa, doğru ısıya ulaşmış lambalı amfi kokusu. Doğru ha, ısıya, ısıya ulaşmış mı? lambalı amfi kokusu. Evet Ege Bey beni anlıyordu. Yani. Evet orada tatlı tatlı böyle bir yanığımsı toz mu yanıyor orada? Ne yanıyor? Elektrik yanığı mı? Yanıyor ama tam o anda itibaren çok güzel ton alıyorsunuz. Evet, kokusundan evet. anlar zaten iyi gitar. Kokundan yani, iyi gitarist, kokusundan tamam, anlar. artık çalabilirim abi. diye. Kokudan kokudan e, şeye geçti. Sese geçen şeyli koku. Bu zaten interdisiplin mı? dediğimiz yani e, koku efendime söyleyeyim koku duyular arası. Duyular arası evet. Ne doğru. kadar güzel. Başka? Başka e, zeytinyağında kavrulmuş sarımsak ve kimyon kokusu. Of. Of of sarımsak aslında böyle ürkekçe dile getiriliyor bu sabah ama en güzel kokulardan bir tanesi. Tabii Çok teşekkürler. Ender nedir? Ender domates atınca ve naneyle bütünleşindi bunlar tabi. O zaman at mı kımayı da at mı? Yani valla hakikaten ya. ya Kıymayı koymadınız bir tek ya? Kıymayı ayrı kavuruyorum ben. Hmm. O Ondan zaman şöyle yapalım ya. zeytinyağıyla sarımsağı koyun salona gidin afiyet açın. Abi ondan ya. sonra dön tekrar kıymayı sonra biraz öyle bir güzel bir şey yapalım ya sonra da bereyi çıkaralım kafada <gülüyor> bereyi de çıkaralım <gülüyor> bütün bunlar olurken bere kafada çünkü çok evet. teşekkürler Özgür Bey görüşmek İzledim üzere görüşürüz. güle güle yalnız öyle şoka girer o kadar aşırı abanma olursa abanma mı olur evde buldular Özgür Bey baygın halde so, ne oldu bu çocuğa hastaneye götür koku abanması olmuş ya ee, grafiki yorum sargı bezi kokusu demiş viski kokusu demiş Önder Yalaz özellikle e, burbon kokusu ve... ve tenesi tabii ki. Matbaadan yeni çıkmış kağıt kokusu demiş Oğuzcan Atasayar. Günaydın efendim. Good morning. Thank you please. Yok galiba. Var ya, Boy, arabası bağlı. var. Arabada bağlı da beyefendi. Arabası olan ama konuşmayan dinleyicimiz, bilinçli de bir dinleyicimiz. Galiba <gülüyor>, Radyos... <gülüyor>, güldü, güldü. <Radyoyu> gülüyor. var orada. Radyoyu dinliyor şeydi. Kim acaba bu ya? Ha yayına bağlanmış konuşmuyor diye Arabası dinliyor acaba? gülen dinleyicimiz. O sizsiz olabilirsiniz bu hmm. Bir herkes bir alo desin bakayım radyonun başındaki alo. Beyefendi bir alo der misin? <gülüyor> o zaman bize üfleyin bari kulağımıza üfleyin de bir şey yapalım. Bize bize de bize <gülüyor> eğlence olsun. Bir şey hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. Üf yapın bari. Biz, yoksa biz hüf yapacağız şimdi. Yapalım artık hüf diyerek e, şanslı dinleyicimize evet. uğurladık. Twitter'dan gelen mesajlar intikam kokusu diyor. Adam <gülüyor> <gülüyor> yatırı <ben>. İntikam kokusu. <gülüyor> Ve başka neler var? E, matbaadan yeni çıkmış onu şey yaptı. Rüzgarlı havada deniz kokusu demiş Ay. Yeşim Türk. E. Yosun kokusu olabilir mi Yeşim? Oraya bir bakar mısın? Yosun kokusu Bakayım. mu? Bakayım. Değilmiş. <gülüyor> Son bir telefon alalım şahsı dinleyicimize ondan sonra açıklayalım. Günaydın efendim. <gülüyor> Düdük sesi bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Programımızın sonuna geldiğimizi anlatıyor galiba. İsterseniz fonumuzu yükseltelim. Bu sırada e, jürimiz. Malçı'nda basar jürimiz. Çorak kokusu ne? Üstü mü be? Alak üstü derdi mi? Yer mi? Uçak kokusu ne? Elkent ne olur? Rabar, rabar, rabar, rabar, rabar, rabar, rabar. Evet şanslı ismi açıklayalım bu cumartesi. Senin ee, aklında kalan kokuyu söylesem. Çünkü burunda kalan koku değil. Programın sonunda akılda kalan Denizde kalan koku da olabilir. Evet. Sen söyle hadi Ege bu ee, sıcak. Bere kokusu. Bere kokusu. <gülüyor> Özgür Bey. Özgür Bey şanslı dinleyicimiz olarak buradan. Bere kokusu olarak bir şey yapalım yoksa amfi kokusu olarak mı Bence kalalım. bere, kokusu, bere kokusu güzel. Herkesin koklayabileceği için amfi dünyanın parası. Ama bere öyle mi? Ya? Üç kuruş al dolaştır kafanda akşam kokla. Koklamaya kıyama. <gülüyor> Herkesin koktuğu bir ortamda, kokladığı bir <gülüyor> ortamda diyoruz. Fahir sen Aa, de bir dilek. Bol bol koklayın, olun. kokladıkça bizi hatırlayın. Radyo OTTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik <gülüyor> ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi, pazartesi, perşembe arası 22'de Radyo OTTÜ'de.